muazzez minler. Kur'an-ı Hakik evvela imanı anlatır, ruhlarda onu tahkim etme gayreti içerisinde olur. İmanı anlatır, sonra ferdi de içtimai kaideleri o iman üzerine bina edilir. O imanın kâmil olmadığı yerlerde, yüreklerde zulüm görürsünüz, cinayet görürsünüz. O toplumlarda rahimleri, zalimleri onların zulmettiği insanları görürsünüz. Aristo belki insanlığın en büyük akıllarından birisidir. Fakat onu Allah'ı sordukları zaman, kendisi Allah'ı tarif ederken anlatırken diyor ki kâinatı yaratan O'dur, vardır. Fakat dünyanın idaresiyle meşgul olmaz. Küçük şeylerle ilgilenmez, onu insanların idaresine bırakmıştır. Aristo'nun böyle dediğinden dolayı siyasal bina eden batıda ahiler var. Zalimler var, tağutlar var. İnsanların kanı erdiler. Kiliseye baktığınız zaman orada da muvahitleri göremezsiniz, sevgili göremezsiniz. İnsanların hak adına, hakikat adına gittikleri, iltica ettikleri sığınlıkları o kiliselerde zulüm vardır, acı vardır, zırhat vardır. Çünkü ittafadu ahbâvun orhbâvun erbâvun zunillah. Yani tevhidi, Allah'ı unuttular, rahimleri, papazları ilah edindiler, aharları. Onları ilah edince, hevalı, arzuları derdildi ve zalimler, mazlumlar yürürünü yürü görüyorsunuz karşınızda. Müşrik toplumlara baktığınız zaman yine aynı tablo var, aynı cinayetle karşılaşıyorsunuz, onunla yüzleşiyorsunuz. مَا نَعُّبُهُمْ اِلَّا يُكَرِّبُونَ اِلَى اللّٰهِ <gülüyor> زُنْفًا Allah'ı unutuyorlar, لَا تَعْمَنَا تَعْوُزَّ يَا سَيْتَيَرِيوهُ Allah'ın olmadığı, kabul edilmediği ya da tevdilin hakim olmadığı yerlerde yine valileri, zalimleri, tağutları, ağlayanları, köleleri, ezilen mazlumları, biçareleri görüyorsunuz böyle bir fotoğraf var. Onun için Kur'an'la bakayım. Ferdi ve içtimai eminleri evvela imanla anlatıyor. Anne babayı anlatacak topluma. Ona sahipliği celkime edecek fakat öncelikle imana işaret ediyor. Onu referans gösteriyor. Vakala aram ve eller tamodu illa iyi ve obiduallideyin Allah'a imanı emrediyor kainatın sahibi. Sonra obiduallideyin <gülüyor> hezana anneye İstikbal adına yatırım yaparken evvela çocuklarına imanı öğretsinler. Allah'ın peygamberi Hazreti Kur'an'ı öğretsinler. Onu öğretirlerse yarın 70'e 80'e geldiklerinde. Allah'ı tanıyan Hazreti Muhammed Aleyhisselam'a iman eden çocuklar babalarını dar-ı acezeye götürmeyecekler. Çünkü imana anne babaya iyilik yapmayı atfediyor Kur'an'a ki وَبِالْوَعِدَيْنِ اِحْسَانًا ki kardeşlerim, neden Kur'an hakim? Hemen imandan sonra anne ve babaya iyilik yapmayı insanlara, Müslümanlara, imana emrediyor. Çünkü insanoğlu fıtrat itibariyle, yaratılış itibariyle geleceğe bakan istikbale bakar. İstikbalde yatırımlar vardır, çocukları vardır, eşi vardır, geleceği. işi var, onlarla mutlu olur. Anneye baktığı zaman gel yaşlı bir kadın Hani batıda çocuklar sakatsa doktorlar onları almayı çekin diyorlar. Ama İslam'a göre o çocuğu almak haramdır. Neden haramdır? Çünkü sakatın da bu toplumda yaşama hakkı var. Batıya göre insan olabilmek için üretmeniz gerekiyor. Elleriniz, kollarınız yoksa siz bu topluma katkıda bulunamayacaksınız. O, o zaman yokluğunuz varlığınızdan daha güzeldir. Yok olmanız gerekir. Onun için bu açıdan yumurtayı tavuğun altına koyarlar, günlerce orada durur sonra içinden bir civci çıkar civci yumurtanın içinde ne kadar gıdalar varsa onları alıp tüketir. çıktığı zaman geride sadece kabuk kalmıştır. Ya da bir doğum toprağa bırakıyorsunuz. O bitki olurken amaç olurken tohumun içindeki bütün enerjileri alır sonra iki tane kabuk. O kabuklarla toprağa karıştır, mühavire yeksan olurdu. Anne baba işte o tohum gibidir, o yumurta gibidir. Çocuklar onların bütün enerjilerini aldı, bütün sermayelerini aldı, gece alanların uykularını aldı, neşelerini aldı, huzurlarını aldı, her şeylerini çocuklarına feda ederler, yumurta gibi. Sonra ve api ifade olurlar, yetmişinde, seksendeki ihtiyarlar olurlar. Artık yürüyemiyorlar, işte Kur'an-ı Hakim 80 yaşındaki anneyi babayı işaret ediyor. Belki evinde problem var, eşinden kaynaklanıyor istemiyor. Oğlundan problem var, neden diyor, dedem onunla evde yaşamak istemiyordum. Ama Kur'an-ı Hakim seni işte ilk noktaya götürüyor. İmanın varsa, Allah'a imanet ediyor,sa o zaman hemen اِمَّا يَرُّغَنَّا عِنَّكَ الْكِبَرْضَحَرْهُمَا اَوْ كِلَعْهُمَا فَلَا تَقُلْ لَهُمَّ عُفِّنْ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُلْ لَهُمَّا فَوْنَا كَلِيمًا Üf deme, kovma, azalama, vahfid lelumâ cenâhâd-dûl-i merhamet kanatlarını, tevazu kanatlarını bir kuş gibi annenin, babanın üzerine gel, ne diyorsa sen onun emrine, onun işe yardımına koş O'nunla birlikte bir kardeşliği, insanoğlu hep geleceğe bakar. Onun için zaman zaman imanda zafiyet varsa annesini, babasını yanında yük olarak görür. Kur'an'a Hakim onun kalbindeki imana hitap eder. O imanı coşturmaya çalışır. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam bu noktada onlarca yüzlerce hadis serdettiler. Anneye, babaya, onun hakkına, hukukuna işaret Muhammed Resulullah'a salat ve selam ediyor. Allah Resulü aleyhissalatu vesselam buyurdu ki: "Beyyema salehse tut ric'a. Üç tane adamla yatırmışlar. Onlar gidiyorlar ki fa'afele afele muhul Şiddetli bir yağmur var, yağmura yakalanmışlar. Fe'awo bina halin bir mağaraya sığınıyorlar. Dağdaki bir mağara. Yağmur şiddetli olunca tepeler bir kaya kopuyor, geliyor. Yavru mağaranı doluyor her taraf ve mağaranın ağzını okaya kapatıveriyor. Üç tane arkadaş mağaranın içinde kalıyorlar. Selahat-ı Onlar kendi ametlerini cana ı Hakk'a arz ediyorlar. Ya Rabbi eğer bu amelleri senin rızan adına yaptıysak, onlar adına bizi bu mağaranın içinden kurtar. Sabah evden çıkardım. Allah'ım ve innehu kânelli ebevâni terirâna şeyhân. Yaşlı anne babam vardı, yaşlıydılar onlar. Sonra evrâti bir tane eşim vardı, küçük yavrularım vardı. Alırdım gün gündüz meraya gider, otla tırak şöp onlara süt ikram ederim. Bir defa yine çıktım, meram uzakta, otlar bulamadım, çok uzak yerlere gittim. Hava karardı, gecede kadar zamanı geride kaldı. Eve döndüm. İlk olarak annemin babamı sordum. Onlar yatır dediler. Sütümü sağlık annemin babamın yanına geldi. Onları uyandırmayı hoş kabul etmedi. Hani çocuklar hasta olunca zor dalarlar anneleri babaları ilaçları eline alır yanına geldiler. Onlar uyanmasınlar. Uyanırsa bir daha uyanmaz diye belki dakikalardır anne baba başına bekler. Ben yarabbi. akşam geç kaldım. Annem babam daldılar. Elimde sütüm bekliyorum. Küçük yavrularım var. Onlar da benim eteklerime tutulmuşlar. Baba süt, süt diye meleşiyorlar. Anneme babama vermeden onlara veremezdim Allah'ım. Ta fecre kadar bekledim. Azamak kadar bekledim. Yavrularım meleşiyor. Elimde süt. Annem içmeden, babam içmeden yavrularıma veremem Allah'ım dedim bekledim. Uyandıkları zaman sütlerin Onlara takdim ettim. Eğer bunu yara senin rızan için yaptıysan kayayı biraz açıver sevayı görelim. Kaya açıldı buyurdu aleyhissalatü vesselam. İki arkadaşla kendi amellerini anlattılar. Kaya bütün gün de açıldı oradan kurtuldular. Allah Resulü aleyhissalatü bunu neler anlattılar? Çocuklarınıza geleceğinize bakacak anneniz babanız arkada. Eğer onlarla meşgul olma noktasında ruhunuz, fırsatınız sizi zorlarsa, onlar artık gidiyor, yanlışlarını görme dediği zaman Hz. Muhammed Aleyhisselam'ı dinle. İmandan sonra sizi hangi amelkennete götürecek? Aleyhisselam vesselam etafla oturuyorlar. Birisi uzağa abdiyarlardan gelmiş, sırtında annesi onu tavaf ettiriyorlar. Allah Resulü Aleyhisselam'ı görünce annesi sırtında iki büklüm Hz. Muhammed Aleyhisselam'ın yanına geliyor. Ödeyebildim diyor Rasulullah. Külemizelerle öteden gidiyorum işte sırtımda annem. Şu Mekken'in sıcağını aldım ve ona tamah ettiriyorum. Buyurdular ki, hayır, wala zafrati wahiye. Sen onun karnındaydın ya tekme atıyordun, o da inmiyordun. İşte bütün bunlar, bütün bu uğraşların onun karnında senin adına çektiği bir iniltiyi bile karşılayamaz. Şimdi kardeşlerim. Bir batı toplumu var, yaşlanınca annesini, babasını, kimsesizler yüklüğüne götürenler var Bir de Mekke'de Hz. Muhammed Aleyhisselam'ın ashabı Kilometrelerce önce annesini sırtında taşınmış Metapta tavaf ettinmiş Sonra Hz. Muhammed'e soruyor Aleyhisselam'a Ya Resulullah Anneme karşı hakkımı ödeyebildin mi? Hayır diyorlar bir nefesin bile karşılığını ödeyemedi. Eğer bir toplumda anneler babalar sekseninde doğuz anında gülüyorlarsa bu Hazreti Muhammed'in.